Söylediklerinde henüz çocuktum Aklım ermiyordu henüz bazı şeylere Hep ölüyordunuz Azize Anlamıyordum, çocuktum Şimdi beni sorarsan Azize Ölen her kardeşimle ölüyorum Her toprağa düşenle ben de düşüyorum inan Tüm acıları bir yürekte taşımak çok zor Azize ...tüketiyor adamı... ...ama beraber ağlayacağız ağlanacaksa... ...gülünecekse... ...beraber güleceğiz... ...sana şimdi mutluluklardan söz etmek olmayacak... ...ancak... ...er geç sevdanın tan yeri atacak bir gün... ...inanıyorum... ...bu inanç değil mi ki bizi ayakta tutan... ...inanç değil mi ki... ...alnımızı her toprağa koyuşta... Yüzümüzü ağartan Ki bu yangınlı bir sevdadır Uzundur unutulmazdır İnan azize esir kamplarını hep senin için yapıyorlar Yeni azizeler doğmasın diye ölüm hapları üretiyorlar Senin için çalışıyor silah fabrikaları Kanın üzre pazarlıklara girişiyorlar. Seni daha çok köleleştirmek için... ...özgürlük şarkıları besteliyorlar adına. Ve durup... ...ezilmişliğine bir dolu amin diyorlar... ...görkemli mabetlerde. Bırak özgürlükleri onların olsun Azize. İnsan hakları beyannameleri. Onların olsun Tevratları, İncilleri... Marksları, Lenin'leri Onların olsun barışları güzel günleri Bunlar inandıkları şeylere de sadık değiller Senin saçların denli dürüst değiller inan Bunlar Hiroşima'da ölen çocuğun destanını yazarlar da Seninkini yazmazlar Acıları onlara layık görmezler de Sana layık görürler Sanatçıları, düşünürleri, politikacıları Yani büyük insanları toplumlarının Sana sağır ve dahi kördürler Ayağına diken batmaya görsün Rus çocuklarının Amerikan çocuklarının, Yahudi çocuklarının Ayağına diken batsa Feryadu figan koparırlar da Burunlarının dibindeki azizeleri görmezler, seni asla sevmezler azize, seni hiç mi hiç sevmezler? Bu yüzden çocuk dediklerinde sen değilsin söyledikleri, asla sen değilsin. Ki bu yüzden özgürlük dediklerinde sen bu Kağıları anla, eşitlik dediklerinde sen ezilmeyi anla kendi payına. Onların şarkılarını söylemedikçe Sen bunları böyle anla Azize Sana ne kadar uzaklar biliyor musun? Sana oldukça uzaklar Bense seni bir yürek çırpıntısında duyuyorum O denli yoğun İnan Azize Sömürüyü sevmedikçe bizi sevmezler Zulmerza göstermedikçe Hakikate yandaş oldukça Unutma bunları azize Tanı bunları Allah'ın nusreti gelende Nasıl geleceklerse insanlar bölük bölük Senin şarkıların okunacak meydanlarda Unutma bunu Biliyor musun azize Emir kulu olmasaydık her şey kolaydı, umutlu olmasaydık, sevdalı olmasaydık, kolaydı her şey, ölenle ölmeseydik, kardeş dememiş olsaydık birilerine, insan dememiş olsaydık, bir ertelenmez yazgıdır bu, yakamızı bırakmaz. Artık kendi şarkımızı söylemeliyiz. Bir zulüm şarkısını değil, umut bizimle olmalı, umutsuzluk bizden uzak olmalı. Kusursuz bir sabahı karşılamaksa umut, umut her an yürekte uyanıksa, sancılıysa sevdalanmak, acıyla karışıksa, vaktidir bu şarkıyı öyle söylemek, öyle yani umutlu, yani kavgalı hoyrat söylemek. Sevgili azize yazmakla bitmez anlatacaklarım. Hem hep yazmak bize acı çekmek size mi düşecek? Hep ben yazacağım, siz hep ağlayacaksınız böyle giderse. İnan gözyaşlarını silmeyi o kadar isterdim ki ya da senin gözyaşların gibi toprağa karışıp gitmeyi. Anlıyor musun? Kanlarımız akıyor petrol borularından. En İsrail ihanetlere kurban ediliyor bakışlarımız. Yüreğimiz kurşunlara bir daha alışıyor. Bu kışlar bitmeyecek mi diyorum azize? Bu gurbetler bitmeyecek mi? Sevdalanmak hep böyle mi yapar adamı? Hep böyle hor görülen mi yapar? Yazgımız bu diyorum, demir yüzlü odalarda da üşüyeceğiz, karlı dağ başlarında da. Yüreğimizin sıcaklığını hesaba katmazsak, üşümek bizim için azize. İşte bunu hesaba katmıyorlar. Bizim nedenli sıcak bir yüreğimizin olduğunu yani. O sıcaklıkla ne kışları göğüslediğimizi, o sıcaklıkla... Ne çetin buzları erittiğimizi... işte Bunu hesaba katmıyorlar. Ya anlamıyorlar bizi... Ya anlatamıyorum. Bazı şeyleri neden anlatamıyorum? Neden güneşin herkese ait olduğunu... Toprağın, suyun herkese ait olduğunu... Ve bunların neden azizelere çok görüldüğünü Anlamıyorlar bizi azize Anlatamıyorum Onların dilini konuşamıyorum Fermanları hep adımız üstüne Alnımızın aklı üstüne Kara çalmak onların işi azize Biz avartanlarız bu çağı Yüz akıyız biliyor musun Gönül akıyız Bundandır bizi sevmedikleri biz ki arkadan vurmaların, alçaklıkların ve kahpeliklerin uzağındayız. Biz ki karşısındayız ezilmişliklerin, yoksullukların, haksızlıkların. Budur bizi sevmedikleri bundandır. Bu yüzden kavgalı olmalıyız diyorum, alabildiğine kavgalı. Biz kavgalı olmazsak kim doğuracak azizeleri? Bir ekmeği kim bölecek? Kim anlatacak aşkı, deli deli sevdalanmayı? Varsın adımız onulmaza çıksın, Sağ çıksın yaralarımız, Yarınlarda bir dolu umut var biliyoruz, Değil mi ki biliyoruz yarınlar ertelenmez, Yarınlarda şarkımız söylenecek, Varsın adımız bozguncuya çıksın, Şimdi on iki ya da yirmi üç yaşında olmak ya da daha yaşlı olmak Unutturamaz bize babasız kalmaların acısını Varsın alabildiğine serseri olsun üzerimize boşaltılan kurşunlar Acılar, yalnızlıklar Neye yarar sesimizin daha gür çıkmasından başka Neye yarar azize kavgamızın daha bir hoyrat Daha bir yağız olmasından başka ki, hüzün de bir gerekliliktir Ağlamakta Hüzünleniriz Paylaşırız hüzünleri Unutma Yalnız biz paylaşırız hüzünleri Sevdaları paylaştığımız gibi Kardeşçe Yürek yüreğe Bir dağ yıkıldığında da ağlanır Bir gül solduğunda da Biliriz Biliriz neden bazı güller kanla sulanır Dağ başları denli dumanlı olsa da gözlerimiz Şarkılarımız gurbet yolları denli yanık da olsa Bayramlarımız da olacak Yani mutluluk günlerimiz Unutma tebessüm edeceğiz azize bir gülün doğuşuyla beraber Kavuşmak aydınlığıyla Tebessüm edeceğiz içerimizden kopup geldiği gibi Hiç zorlanmadan Biliyorsun azize biz severiz Gözlerimizden gurbetler kanasa da Yine de ışıklı bakarız Umutlu bakarız Bakmayı biliriz azize Alıp sol yanımıza sevdayı Kavgalara koşmayı Aşktır böyle yücelten bizi... Onurlu kılan budur... Bu yüzden... Ekmeksiz yaparız... Susuz yaparız da... Aşksız yapamayız... İşte... Deli dolu bir sevda var yüreğimizde... Alnımızda dik başlılığı umudun... Dağlar gibi... Bir yarın tutkusu... Kavga sıcaklığı gözlerimizde... Yorgun da olsak alabildiğine... Aç, çıplak da olsak, Bu baş eğilmezliği, Bu deli doluluktur bizi biz yapan, Unutma, Bir kere eğmeye gör başını, Bir kere sustus olmaya gör, Bir kere gözünü kapa dünyaya, İşte o zaman, Öldüğümüz gündür azize, İşte o zaman, Dirilmemecesi. Artık, ağızlar dolusu şarkılar söylemek gerek Sevdamız üzerine yazılmış avaçlarla yağmurlarla sonra umutlarla sonra yarınlarla beraber ağızlar dolusu şarkılar söylemek gerek yarınlara yazılacak seslerimiz biliyor musun Tam ortasında azize Bir kez daha gösterdi kahveliyin zulüm Bir kez daha düşürdü toprağa onurun yeryüzünü Seher vakti ölenlerin kanları soğumuştur azize Tüm duruşlarım ağrılıdır şimdi Şimdi gün karanlığa durmuştur Bosnalı bir çocuğun gözleridir yüreğim Vurulmuştur Bir seher vakti sessizce yağdı üstlerine ölüm. Manga, manga geldiler. Gözlerinde kan, ellerinde zulüm vardı. Ama ürkekti ayak sesleri. Çocuk çocuk düşürdüler. Gövde gövde düşürdüler. Seher vakti sessizce yağdı üstlerine ölüm. Habersizdiler. Kutlu bayramların arefesinde... Suçlarını bilmeden öldürüldüler Bu ne yılandır azize Beşikteki bebeği sokar Bu ne namert silahtır Habersiz sessiz gelir Gelir yüreği bulur Gelir sevdayı bulur Ben oturur ağlarım Öykümüz yetmez mi ağlamaya Halepçe sabahı özlemez mi bir zulmü anlatırken ağlarım, bir de yetimlikleri. Elimi uzattığım her yerde, gülmeyi unutmuş çocuk sesleri. Hüzünler büyür gözlerimde. Bu yalnızlığı yazmaya kalem utanır. Bu ezilmişliği yazmaya yürek utanır. Utanmaz kalleştikler. Çağdır kimyasal silahları saklayan... Çağdır namertliği alkışlayan, kin kundaklayan Çağdır yüz karası, gönül gönül karası Ama hesabı sorulacak Elleriyle dizlerini çürüten anaların Seher vakti sessizce akan kanların Bir de suçlarını bilmeden öldürülen o çocukların Hesabı sorulacak Azize İşte o zaman Yarım kalmış bir mevsim olmayacak yazgımız Başımız dik duracak bu yangınlara Gelsin artık kanımız için aç bırakılan silahlar Canımıza büyütülen silahlar Ölümden öte silah var mı azize Var mı ölümden öte ölüm Ben şiirler beslerim yarınlara Demir prangalara söyletip piyanımı yürürüm, ellerimi uzatırım sabaha. Ben sabahın şarkısını söylerim azize, çünkü bir sevdayı taşımaktır benim için hayat, bir umudu taşımaktır, kavgalı, pervasız, yiğit. Böyle büyürüm. Ben gün doğumlarında şafaklara yürürüm, başladığım şarkıyı düşürmemek için yere. Zindanlara zincirli gençliklerin arkasında özgürüm. Özgürlük ellerin özgürlüğü azize, yüreğin özgürlüğü, aklın özgürlüğü. Ben sevdanın şarkısını söylerim, sabahın şarkısını. Dünyaya selamla bakarım ben. Eritir ellerim demir parmaklıkları, açar soluğumla kardelenler, sevdamız düşmez yere. Unutmam payıma düşeni, sürgünleri, kardeşlerimi Dağılır yalnızlığım, susuzluğum azalır Bir mülteci yüreği olurum Baalbek'te, Yafa'da Kanadı kırılmış bir gençlik kalsa da arkamda Soylu bir direnme adına çarparım Bir yanda kitap, kavga bir yanda Benim ellerim taş tutar, demir tutar, isyan tutar benim ellerim. Yaralarımın kanı kurumadan oturulan pazarlıklara bulaşmaz. Benim elim hainlığa bulaşmaz. Bilirim, köleler özgürlük bağışlayamaz. Ağlarsam bir türkü gibi ağlarım. Bir yarın gibi konuşurum, konuşacak olursam. Tel örgülere aşar o zaman sevdam, mayın tarlalarını, mülteci kamplarını, hudut kapılarını. Dudaklarım kanar isyan şiirleriyle, bir şehidin yüreğiyle buluşur. Kavgalar böyle büyür, umutlar böyle büyür, çocuklar böyle, böyle söylenir yalnızlık ortadoğuda, böyle söylenir sevda, Ağıtlarımız da tükenir bir gün. Vakit varken Azize, kalkıp yürümek gerek gecenin içine. Aydınlık şarkılarla dudaklarımızda, uyandırmak büyümeye hazır tüm çocukları. Tutmak, kaldırmak gerek. Yarınları kavgalara teslim ederek, büyümek gerek. Gideceğiz Azize, varılacak yerlerine yolların. Madem ki boynumuza borç bu kavga Madem ki yüreğimize asılı Bu çarpıntı, bu hüzün Gideceğiz azize Güneşi görmeden ölürsek eğer Sabahı görmeden ölürsek Apak bir kuş konsun sırtımızı yasladığımız yere Öylece beklesin doğuşunu güneşin Sabahı haber versin O vakit geldiğinde azize Azize Saçlarımız güneşlere değdiğinde çalışsın kimyasal reaktörler ve daha bilmem neler çalışsın Nasıl dökülürse dökülsün üstümüze ölüm toprak bizi bir daha gömsün Ölümden öte silah var mı azize var mı ölümden öte ölüm